Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'da paslaşmalarda birlikteyiz bir hafta aradan sonra Süper Lig'de haftalar ilerledikçe yarış kızışıyor e, ligin boyu kısaldıkça e, tartışmalarının kavgaları boyuysa uzuyor. Geçen hafta Trabzonspor İstanbul'da Beşiktaş'la karşı karşıya geldi ve e, özellikle ikinci yarısı e, nefesleri kesti. Maç e, iki takım arasında gidip geldi ve nihayetinde Trabzonspor'da kaldı. E, Beşiktaş e, 1-0 öne geçti maçta e, üstelik rakibi 10 kişiydi. E, bütün Avantajlar lehine iken e, bir anda kendi oyuncusunun Sivok'un kırmızı kart görmesiyle e, rakibinin karşısında handikaplı duruma düştüm. Her ne kadar Trabzonspor 10 kişiyken beraberliği sağlamış olsa da e, Sivok'un kırmızı kart görmesi Beşiktaş'ı e, maçtan koparttı. Ve Yine de berabereymiş, berabere bir çek gibi gözüken karşılaşma Burak Yılmaz'ın e, olan performansıyla iki bir sonuçlandı. Burak Yılmaz eski bir Beşiktaşlı, Antalya Spor'dan Beşiktaş gelmişti. İlk lansmanını burada yapmış. E, i̇lk geldi sezonun özellikle ilk yarısına da iyi bir performans sergilemiş ama daha sonra düşüşe geçip e, Beşiktaş'ta yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe macerası yaşadı. Ondan önce bir Manisa Spor'da tekrar çıkış yapıp Fenerbahçe'ye gelmişti. Akabinde Trabzonspor'a gitti ve Trabzonspor'da özellikle Şenol Güneş'in de gelmesiyle birlikte performansı çok yükseldi ve bu sezon 13. golüne imza attı. Evet, Burak Yılmaz geçen sezon bu Trabzonspor'un İstanbul'da Fenerbahçe'yle berabere kaldığı maçta attığı golle Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etmişti bir yerde. Aynı Burak Yılmaz bu sezon Trabzonspor'un şampiyonluğu için çabalıyor. Diğer taraftan Beşiktaş için söylenecek çok fazla bir şey yok. Teknik direktör Schuster'de gene basit bir kırmızı kart hadisesinden dolayı maçı kaybettiklerini, Fenerbahçe maçının aynısını yaşadıklarını söyledi. Hakikaten e, Sivok'un gördüğü iki sarı kart evlere şenlik. E, birincisinde e, tamamen kendi suçu kabahati, de hakem biraz fevri davranmış olabilir. E, daha doğrusu birinci evet öyle. E, zaman geçirdiği iddiasıyla çok acele davrandı hakem. Şimdi... ...Fenerbahçe'nin de... ...maçına değinelim ve daha sonra... ...aslında futbolun dışında yine konuşacağımız... ...başka konular var. Bugün... ...çünkü dün yapılan açıklamalar... ...bizi saha dışına... ...çıkartıyor. Fenerbahçe ise... ...Dept ...gençler birine karşı karşıya... ...geldi yaklaşık 25 dakika içerisinde 2-0 öne geçti. Sonra Gençlerbirliği 2 2-2'yi 2-2'yi buldu ve ilk devre böyle sonuçlandı. İkinci yarı kar e, artışı, kar yağışı arttı. Hani Fenerbahçe karla beraber duracak zannederken aksine Fenerbahçe tempoyu daha da yükseltti. Adeta genç devirliğini sağdan sildi ve 2 gol daha bularak 4-2 kazanıp 8'de 8. galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe ligin ikinci yarısında oynadı. Bütün maçları kazandı. Hani Beşiktaş'a e, ikinci yarı başında yakıştırılan 17'de 17'yi acaba Fenerbahçe mi yapacak? 10 maç daha kazanırsa arka arkaya. Daha doğrusu evet e, da olabilir. Çünkü bir, yarı, bir maçta ligin ikinci, ilk yarısının sonunda kazanmıştı. Ee, acaba Fenerbahçe mi yapacak 17'de 17'yi? Bu böyle olursa futbol e, tarihine ilginç bir anekdot olarak geçecek. Kime niyet kime kısmet hesabı. Şimdi Fenerbahçe Gençler Birliği maçındaki olaysa e, Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçmesine kadarki bölüm. Bir kere e, birinci gol üzerinde bütün futbol kamuoyu hemfikir. Bariz offside. Hani bunu görmemek diye bir şey olamaz. Ee, ama hakemler göremedim. Penaltı üzerine tartışmalar var. Ee, ama ağırlıkla penaltı değil diyenler var ki bunu Aziz Yıldırım'ın da söylediği söyleniyor. Daha ne diyelim. Ee, yani Gençler Birliği'nin e, haksız yere 2-0 muhalif duruma düştüğü söyleniyor. Diğer yandan maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol. Bu maçı çevireceğini gösteriyordu. Ama tabii ki e, 2-0 öne geçmesi sonra 2-2 yakalamasına rağmen e, eğer bir haksızlıkla sağlanmış bir skor varsa sonrasında atılmış iki gol, 2 gol 2-2'ye gelmiş bunların bir önemi yok. Fenerbahçe Ankara'dan biraz korkarak gitti. Ankara'dan 2-2 e, 3 puan alıp geldi. 4 golle. Ve 2 oyuncusu da e, sarı kart gördü. Lugano ve Santos. Bunlar ile oynanacak derbi de sahada yer almayı garantilemek için e, 4. sarı kartlarını görüp cezalarını Konya spor maçında çekecekler ve böylece e, dediğim gibi derbiye kesin olarak çıkacaklar. Bu e, bu da çok tartışılıyor. Bilerek kart görme mevzusu bir önceki hafta Beşiktaşlı Necip Kupa maçında saha kenarına işaret edip sarı kart görün mü diye sormuş ve okeyi alınca da e, sarı kartı görmüş ve çok tartışılmıştı etik mi değil mi diye. E, değil tabii. E, futboldaki futbol hukukundaki diyelim boşluklardan faydalanıyorlar. Aynı şey Fenerbahçeli oyuncular bu sefer kendi inisiyatifleriyle güya yaptılar. Yani hiç kenara falan danışmaya gerek duymadan sarı kartlarını gördüler. E Tabii bu e, anlaşılmış ki, an, anlaşıldı ki futbolcular e, etikmetik e, takmıyorlar. Bunu federasyon çözecek. E, hakemler bu konuda e, inisiyatif kullanacak. Yani bir futbolcu bilerek kart görüyorsa, Kart görmek istiyorsa vermeyecek yani. Yani sen madem ahlaksızlık yapıyorsun ben de yapıyorum. Başka çünkü öyle bir noktaya geldi ki kısasa kısas demekten başka bir çare kalmıyor. Bu çok hazin. Yani futbol hukukunun bunu çözmemesi çok hazin. Dilerseniz bir ara verelim daha sonra devam edelim.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 Haftanın bir diğer maçı formalite maçları oynuyor Galatasaray, Beşiktaş gibi adeta. Türkiye Kupası'ndan da elendikten sonra Hacı'nın e, takımla olan e, ilişkisi artık uzatmalı bir e, ilişkiye dönüştü. Bugün, yarın anladığım kadarıyla Fenerbahçe derbisi bekleniyor. O maçta e, oynandıktan sonra Hani çok e, böyle özel bir skor alırsa belki Hacı ile yola devam edilir. Onun dışında e, galiba derbiden sonra Galatasaray Hacı ile e, yollarını ayıracak. Sezon başı sonuna kalmayabilirler. E, kendi sahalarında Kardemik Karabükspor'u ağırladılar. E, ligde hiç puan kaybetmemişlerdi Türk Telekom arenada. Ancak ilk puan kayıplarını gerçekleştirdiler. E, bir işçi takımı olan... Kardemir, Karabük Spor, Türk Telekom arenada Süper Lig'de Galatasaray'dan puan alan ilk takım oldu. Tabi onlar galip gelmek istiyorlardı. Bu şekilde daha, daha kesin tarihe geçmek istiyorlardı ama olmadı. Açıkçası oynadıkları futbolda galibiyeti değil beraberliği bile onlar için bence beraberlik bile onlar için iyi bir sonuç. Çünkü gol pozisyonları dahi yok. Bu maçı ben gazetemi adına takip ettim yazıma dönüp bir daha baktım. Bir tane gol pozisyonu yazmamışım. Yani Karabükspor'dan. Spor'dan. olmaması onları hakikaten çok etkiliyor. Özellikle büyük maçlarda. E, tabii maç e, tamamen e, Adnan Polat'ın istifasına yönelik taleplerle geçti. Tribünler maçın öncesi sonrası ortası başı tamamen Adnan Polat'ın istifasını dile getirerek e, zamanı harcadılar. Ve bir grup, tek yumruk denilen taraftar grubu beyaz mendiller e, salladı. Bu İspanya'da İspanya'da e, başvurulan bir yöntemdir. Orada bir futbolcunun e, hocanın gitmesini istiyorsanız, başkanın gitmesini istiyorsanız beyaz mendil sallarsınız. Oradan bu memlekete de sırayat etti. Bu e, protesto biçimi. E, Galatasaray darmadağın, Galatasaray e, Mali Genel Kurulu bekliyor. Oradaki havadan sonra Acaba bir erken e, genel seçim olur mu olmaz mı e, o tartışılıyor e, Galatasaray e, ne günü kurtarmaya yönelik hamleler yapabiliyor ne de geleceğe yönelik hamleler yapabiliyor Galatasaray kendi yakın tarihinin o UEFA kupası başarısının cenderesinden çıkamıyor Galatasaray e, önüne bakması gerekirken geçmişi hep ayak bağı oluyor. En ufak başarısızlıkta e, derhal eskiye dönülüyor. Eski hocalar hemen gündeme geliyor. Bugün de olduğu gibi. Hacı gidiyor. Bu sefer Terim tekrar konuşuluyor. Yarın Terim gelir. Bir sene bakılır. Olmaz. Gider. Bu sefer yine bir eski. Hakan Şükür. Bülent Korkmaz vesaire. Oysa ki e, Mektebi Sultaniye'nin takımı hep önüne bakması gerekiyor. Geçmişi müzesinde saklamasını, arada bir anmak için bakmasını bilmeli. Böyle sürekli geriye dönerek e, bak, yol almaya çalışırsa, dediğimiz gibi sürekli de duvara toslar. Evet yine bir kısa ara verelim, son bölümde e, Trabzonspor ve Beşiktaş Kulüplerinin yaptığı açıklamalar var, bunlara deneyeceğiz. Tekrar ettik fakat Olmuyor Bu didişmeler Sevişmeler sonu Gelmiyor Bir tesadüf ki adı aşk Denen bu müzikali Hem sen oynadın Hem ben oynadım Ama alkış almıyor Denedik bak yine Tekrar ettik fakat Olmuyor Bu didişmeler Sevişmeler sonu ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikalik Hep sen oynadın, hep ben oynadım ama alkış almıyor Sana göre kim, bir yere kadar Bana göre bir ömür o ölene kadar Kimine göre belki adı değişir Senin yaptığın seçim dünyada Aşamayacağın hiçbir yol olamaz Bunu da unutma bir kenara yaz O ne dedi bu ne dedi diyene kadar Kaderini yaşaya ya da yenisini yaz Aşamayacağın hiçbir yol olamaz Bunu da unutma bir kenara yaz O ne dedi bu ne dedi diyene kadar Kaderini yaşaya ya da yenisini yaz Tek fakat olmuyor Bu didişmeler, sevişmele Sonu gelmiyor Ne tesadüf ki Adı aşk denen bu Müzikali Hem sen oynadın hem ben oynadım Ama alkış almıyor Sana göre kim Bir yere kadar Bana göre bir ömür o Ölene kadar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 ya da yenisini yaz. Yol olamaz bunu da unutma bir kenara yaz. ne dedi, ne dedi kadar kaderini yaşaya da yenisini yaz. Ben Kenan başaran paslaşmaların son bölümde sizlerle birlikteyiz ee, bu bölümde Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin zehir zemberek verilen açıklamalarına değinmek istiyoruz ee, Öncelikle Trabzonspor Kulübü bir açıklama yaptı ve gençler birliği Fenerbahçe maçındaki hakem hatalardan sonra e, Fenerbahçe'nin değil 9 puanı 19 puan da kapatacak bir noktaya geldiğini söyledi. Devre arasında Fenerbahçe'nin ve ona bağlı çevrelerin bir senaryo hazırladığını ve bunu yürürlüğe koyduğunu Fenerbahçe Trabzonspor'a olan puan farkını kapattıktan sonra da konuşmamaya başladığını, hiçbir şekilde hakemlerden söz etmediğini, hani istediğini aldıktan sonra sessize gömüldüğünü söyledi Trabzonspor yönetimi Şimdi e, bu açıklamaların cezaya tabi tutul, tutul, tutul, tutulmayacağı ayrı mesele ama bir konuda haklı Trabzonspor. Hakikaten ligin ilk yarısının sonlarını Aykut Kocaman çıkmış ve Trabzonspor'un... E, Kolay penaltılarla maçlar kazandığını söylemişti. Buna Şenol Güneş tepki gösterdi vesaire. Ve Trabzonsporla Fenerbahçe arasındaki gerilim Fenerbahçe'nin İstanbul'da Trabzonspor'u 2-0 yendiği maça kadar da sürdü. Fenerbahçe Trabzonspor'un puan kayıplarını farkı kapattıktan sonra yani daha doğrusu kapatmaya başladı. Günden beri hiçbir şekilde hakemler hakkında konuşmuyor. Olumlu olumsuz. Ee, hani Kuyuya taşı attılar. E, Trabzonspor hala o taşı çıkartmakla meşgul. Burada Trabzonspor haklı. Evet Fenerbahçe e, puan farkı varken hakemlerden konuşup psikolojik baskı oluşturdu. Ama Trabzonspor'un haksız olduğu bir konuda bunu göre göre bunu bile bile bu tuzağa düşmesidir. Yani bugün bilmiyorum yarın ya da Evet ertesi gün Fenerbahçe'den bir açıklama gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Ama şu kayıt yapılana kadar Fenerbahçe tarafından e, Trabzonspor'a verilmiş bir yanıt yok. Yani anladığım kadarıyla Fenerbahçe Trabzonspor ve diğerleri ne konuşursa konuşsun cevap vermeyecek. Ne zamana kadar? Ben size söyleyeyim. Fenerbahçe puan kaybedene kadar. Puan kaybetmedikçe Fenerbahçe e, hakem mezununa girmeyecek gibi geliyor bana. Eğer gülerse onlar da yanlış yapar. E, psikolojik e, mücadele açısından. Diğer taraftan, kimsenin kimseden e, daha fazla ak olduğunu söyleyemeyiz. Hepsi e, büyük takımların ya da şampiyonlar koşan takımların adalet istekleri e, şöyledir. Yani kimse adalet istemez. Haksızlıklar yapılmasını istemez. Yani ona yaptığın kıya bana da yap. Onların istediği adalet bu. Yani bize kıyak yapmayın. Kimseye kıyak yapmayın değildir. Ona yaptığın kıya bana da yap. Yani kıyaklarda bir adalet, bir eşitlik isterler. O yüzden büyük takımların adalet diye bağırmasına kulak asmayın. Hangi takım olursa olsun. Eee Trabzonspor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği istifasını istifasında istedi. Ve daha da önemli altını çizerek söyleyelim. Şayet saha dışında oyunu oynamamız isteniyorsa biz buna hazırız. Yani diyorlar ki eğer futbolun kurallarının dışına çıkalım masa başındaysa bu işler biz de alasını yaparız. Tıpkı e, yaklaşık bir ay önce Beşiktaş başka ee, yöneticisi Serdar Adalının e, soyun odası basmak icap ederse sana biz yaparız demesi gibi aynı. Trabzonspor'un bu açıklamasının yarattığı e, heyecan sürerken Beşiktaş'tan sürpriz bir açıklama geldi. Hani düğün değil bayram değil enişten beni niye öptü? Beşiktaş şampiyonluk yarışından kopmuş gitmiş. Ee, ve çoğunlukla da kendi e, başretsizliğinden. Trabzonspor'un e, yani Beşiktaş şöyle dedi. Biz Trabzonspor'la görüşüp de bu açıklama yapmış değiliz. Tesadüf. Yapılan açıklamada şöyle deniliyor. İşte Gençlerbili Fenerbahçe maçında yapılan hatalardan dolayı bir takım çevrelerin bir takım şampiyon yapmaya. Yani Fenerbahçe'yi hedef alıyorlar. Ee, yani yarın Fenerbahçe açıklama yapıp ya size ne oluyor derse yani bir yerde haklılar. İşte Beşiktaş e, açıklamasına deniliyor ki Trabzonspor karşılaşmasına da bir golümüz sayılmadı. Efendime söyleyeyim. Bir oyuncumuzun çok dört e, hafta sağlardan uzak kalacak şekilde sakatlanmasına hakem göz yumdu ve de Trabzonsporlu Burak Yılmaz'a yapılan penaltının da verilmediğini. Yani Beşiktaş şimdi şunu demeye çalışıyor. Bakın biz ne kadar adiliz. Öyle bir adaletliyiz ki sadece kendimize yapılan haksızlığı değil, rakibimize yapılan haksızlığı da dile getiriyoruz demeye çalışıyor Beşiktaş. Aslında burada olay şu. Beşiktaş büyük transferler ve yıldızlar aldı ve şampiyon olamadı. Bunun hesabı sorulacak elbette. Bir tek şartta sorulmayabilir. Fenerbahçe de şampiyon, Galatasaray zaten şampiyon olamıyor. Fenerbahçe'de şampiyon olamazsa Beşiktaş'ta ayıplarını örtmüş olacak. İşte futbol dünyamızın futbol dünyamızın Vaziyeti ve büyük kulüpleri yönetenlerin Zihniyeti Çünkü e, Bugün Galatasaray şampiyonluk yarışından Kopmuş Ve çıkıp da bu Şampiyonluk mücadelesinin Ne dair bir Açıklama yapmıyor hani hakemler Onu şampiyon yapıyor bunu şampiyon Hiç ilgilenmiyor genelde böyledir yani Hani eğer şampiyonluk yarışının içinde Birebir varsan konuşuyorsun Beşiktaş haftalar önce Şampiyonluk yarışından kopmuş Bugün çıkıp Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorlar. Yani hakikaten size ne oluyor yani? Bırakın zaten Trabzon açıklamasını yapmış. Türk futbolun toplamında bir adalet arayışı var ise eğer bu yüzden hani bunun mücadelesi veriyorsa Haziran'da seçimler var gidersiniz e, federasyon başkanlığı değişmesi yönde çalışırsınız. E, Beşiktaş dedim gibi yönetim kendi ayıbını örtmek için şu anda uzakta olduğu şampiyonluk yarışının içindeymiş gibi davranıp kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Talepleri, söyledikleri haklı olup olmaması meselesi değil. Burada mesele başka. Şimdi ortaya çıkan tablo şu. Trabzonspor'a Beşiktaş el ele Fenerbahçe'ye karşı savaş açmış oluyor. Valla Beşiktaş'ın da bu işe dahil olması Trabzonspor'a fayda mı, yarar mı, zarar mı getireceğini Göreceğiz. Bana göre zarar verecek. Çünkü bu sefer Fenerbahçe'de çıkıp bize karşı kutsal ittifak yapılıyor diyecek. Bu iş böyle. Geçmişte de bu tür söylemler olmuştu. Ve artık futboldan ziyade kontro teorilerini konuşacağız. Geri sayımlar başladığında hep bu olur. Türkiye'de bu değişmez bir durumdur. Ligin son haftalarına girildikçe Artık sahada oynanan futboldan ziyade herkes hakemi takip eder. Hakemin davranışlarını. Bir şeye nasıl bakmak isterseniz onu görürsünüz. Ee, elbette sistem de buna çanak tutuyor. Türkiye Futbol Federasyonu da e, bunu bu durumu ortadan kaldıracak, bertaraf edecek otoriteyi bir türlü sağlayamıyor. Ee, çok da başarılı davranamıyor. Çünkü Mekanizma kulüplerden beslendiği için kulüplere teslim oluyor diyelim. Evet futbolu, ha bu arada Bursa Spor onu da unutmamak lazım şampiyonluk yarışının hala içinde ama kendi sağlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la beraber kalarak önemli bir avantaj yitirdiler. Hem Fenerbahçe'nin hem Trabzonspor'un 5 puan gerisine düştüler. Yani kapatmaları gereken toplamda 10 puan var. E, haftaya buluşmak üzere e, demeden önce Milliyet 57. spor ödüllerine de e, değinmek istiyorum. Milliyet gazetesi 57 yıldır verdiği spor ödüllerine salı akşamı düzenlediği törenle e, dağıttı. E, halk ile seçildi bunlar bu seçim çok da e, isabetli gibi gelmiyor. Ya halkımızın kafası karışık ya sunulan seçenekler e, anlamsız. E, Türkiye futbol tarihinde 5. şampiyon olarak tarihe geçen Bursaspor yılın takımı seçilmiyorsa ben o seçimden şüphe duyarım. E, basketbol milli takımı dünya ikincisi olan basketbol milli takımı seçildi. E, yani en azından ikisi seçilebilirdi. Basketbol milli takımının dünya ikincisi olması sürpriz değil. Çünkü daha önce de Türkiye'de düzenlenen yine Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu. E, buradaki başarının niteliği çok önemli. Türkiye basketbol milli takımı kendi evinde saha ve serisi önünde oynadığı zaman tribün desteğiyle, şunla bunla, coşkuyla bu tür başarılar elde ediyor. Ama bir sonraki turnuvaya da katılamayabiliyor ya da gidip çok kötü bir derece elde ediliyor. Ama Bursaspor'un Dediğimiz gibi Türkiye futbol tarihine 5. şampiyon olarak girmesi 4 büyüklerin hatta 3 büyüklerin dışında şampiyon çıkmaz denilen bir ortamda şampiyon olarak çıkması çok önemlidir. Türkiye futbol çehresini değiştiren bir başarı olmuştur. En azından beraber olabilirlerdi milli takıma. Onun dışında Yılın futbolcusu Alex seçildi. Bence geçen sezonsa söz konusu olan Alex değildir. E Alex belki bu sezonun yani 2011'in futbolcusu olabilir. E, bunu söyleyebiliriz. E, onun dışında Nev'in yanıt doğru bir ödül. E, çünkü engelli atlamada Türkiye şampiyonluk getiren bir altın madalya getiren bir sporcu. E, basketbol milli takımın koçu Bogdan Tanjević'e de ödüllerimiz doğrudur. Aynı şekilde Ertuğrul sağlam da hak etmiştir bu ödülü ama ona verilmedi. Eh, onun dışında e, kayda değer e, başka bir gelişme olmadı. Ben Kenan Başaran, Radyo Havanda Paslaşmalar'da sizlerle birlikte oldum. Haftaya tekrar buluşmak üzere hoşçakalın. Paslaşmalar.